يا أيها الذين آمنوا تقووا الله قد قاتله ولا تموتون إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبت منهما رجالا كثيرا ونساء بتق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولا صريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فيزا عظيما أما بعد فأستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختكاتها، وكل مهتفة بدعة وكل بضعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan hemen önce Mekke'deki durum, Mekke'deki hayat, yaşantı. Allah Azze ve Celle bu ümmet içerisine Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı hidayet rehberi olarak, tebliğ edici olarak insanları zulümattan yani karanlıklardan aydınlığa çıkarması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 biz o zaman memleketimizden çıkartılıp atılırız, yerimizden yurdumuzdan oluruz dediler. Allah Azze ve Celle, övelen Numeki lahum, haramen aminen yüjbe, ilahi semeratu kulli şey rizma milladuna. Biz katımızdan bir rızık olmak üzere, her şeyin semeratının meyvelerinin kendisine toplandığı orayı Mekke'yi haram bir beldeye da Onlar oraya yerleştirmedik mi diyor. O Mekke müşriklerini, Mekkelileri itiraz eden kimseleri biz oraya yerleştirmedik mi? Emin bir beldeye, haram bir beldeye. وَلَكِنْ اَكْبَرَهُمْ لَا يَعْلِمُونَ Lakin onların çoğu bilmezlerdir. وَكَمْ اَهْلَكْنَا namin قَرِيَةٍ فَطْرَتْ مَعِشَتَهَا Ve nice kariler, yani şehirlerin ahalisini helak etti ki onlar yaşantılarıyla şımarmışlardı diyor. Subhanallah. Fitilken mesakin olun, Lemtüsken illa İşte bu, işte burası onların yeri yurdudur. onların meskenidir. Onlardan sonra ancak az kalındı orada. az iskan olundu. Ve künne Biz ise asıl varisci olan, asıl bunların, bunlardan geriye kalacak kimseler bizleriz diyor. Biz varisciiz.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 bir peygamber göndermedikçe onlara helak edici değiliz. Ve mekana ve ma kunna muhlikal qura illa Bizler şehirlere helak edici değiliz ancak ehli zalim olan kimseler müstesnadır. Ahalesi zalim olan bir belde ayetlerin işareti ile helakı hak eden Helakı Helakı isteyen, bekleyen bir toplum demektir Allah Azze ve Celle Ahalisi zalim olan Beldenin insanlarından Yapmasın bizi Öyle bir beldede Bulunduğumuzda Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu Bilir, bizi bu, bu Durumdan kurtarsın, o zalimlerle Beraber bizi ne yaşatsın Ne de haşretsin, salih insanlarla Beraber haşretsin Ankibut suresinde Evellem yarav inna ja'alnaha haraman amina Görmediler mi biz orayı haram, emniyetli bir belde kıldık. Ve yataqattafun nasu min O Mekke'nin etrafından insanlar kapılıp kaçırılıyordu. Alınıp götürülüyordu. Efe bil batili yu'minun onlar batıla mı iman ediyorlar? Ve bi ni'metillah yekfurun ve Allah'ın nimetlerini de inkar mı ediyorlar? Yine Bakara suresinde ve jannal beytematabatan linnas ibna ve, ve biz beyti yani Mekke'deki Beytül harami yani Mekke'yi insanlar için bir toplanma yeri. Mescid-i Haram'ı insanlar için bir toplanma ve emniyet yere kıldık diyor. Ebu Ali'ye bu ayet Kerimen tefsirinde yani insanlar düşmandan yana emin edildiler.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 oradaki bereketten elde etmeyi, feyizden istifade etmeyi. Bize de tekrar nasip etsin. Tamam. Aynı zamanda Mekke el-mıntıkatil <gülüyor> münhafida. Yani basık, böyle alçak mıntıka diye de isimlendiriliyor döndürülüyor. Ee, Batha Vadisi'nde burada Beytül Atik var. Beytül Atik ile kast edilen mescid haram. Ümmül Kur'a'da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 Mekke'de önemli sayılan isimler o dönemde Esbet bin Muttalib, El Esbet, Muttalib, El Esbet bin Abdul Yağuz, El zuhri Ebu Cehil, Haris, Amr bin e, İbni Hişam, Hakim bin Hizam, İbni Hüveylib, Velid bin Mughire, Seyf bin Amr, Ebu Sufyan, mesela hepimizin tanıdığı, sonra Ebu Leheb, Abdül Uzzab'in Abdülmuttalib. Yani bu İslam'ın düşmanlarından birisi. Bu isimler. Bazılarını tanıyoruz bunları biliyorsunuz. Mekke'nin dini yönüne gelince, dini konumuna gelince, kardeşlerim Mekke, Arap'ın ve alemin dünyanın tam merkezindeydi. Dini açıdan da. Yani yerleşimi açısından da öyle, dini konum açısından da öyle. Çünkü saygınlığı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 Buhari'nin rivayet ettiği e, bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Aleyhisselatu vesselam, İbrahim Aleyhisselam diyor, üç defa yalan söyledi. Burada kastedilen tevriye şeklindeki yani. Yani e, kişi bir şey söyleyip karşı, karşıdaki insanın da başka bir şey anlaması, kastettiği e, şeyi anlamaması gibi bir durum. Üç defa yalan söyledi diyor.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 İkincisi de bu. Üçüncüsü de <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam eşi Sare ile birlikte bir beldeye gidiyorlar. Oranın hükümdarı, yöneticisi de çok cebber olan, zorba olan bir yönetici. Yani memleketine bir kadın geldiği zaman hemen ona müdahil olur. Oraya o memlekete girdikleri zaman İbrahim Aleyhisselam ve eşi insanlara hemen haber veriyorlar diyorlar ki bir adam geldi onun yanında insanların en güzellerinden olan bir kadın var bir başka ridayette de senin memleketine ey hükümdar, senin memleketine bir kadın geldi ki bu ancak sana yakışır diyorlar subhanallah nihayetinde hükümdar onunla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 Ve adam, hükümdar hemen kapıcılarına seslenip ben size insan getirmenizi istemiştim. Siz bana şeytan getirmişsiniz diyor. Sübhanallah. Hemen e, Sari anamıza bir e, cariye bir tane kadın adı da Hacer anamız. Hacer'i hizmetçi olarak veriyor ve gönderiyor. Evet. Sonra Sari anamız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 İni askantımın zürriyeti, bir <gülüyor> vaden gayrı bir zarn. İn de batiğin haram, biyum salah. Ey Rabbim, namaz kılmaları için ben zürriyetimi, eşimi, çocuğumu, çoluğumu senin haram belden olan hiçbir şeyin bitmediği, ziratın olmadığı bir bölgeye, beldeye, bir bölgeye bırakıyorum, teslim ettim. Fija elfiden min alnas, tahwi ileyim.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 Mekke'de, beytin yanında, yanı başında, tabi ortada beyt yok. Yani seller e, onu sürüklemiş, beytin temelleri adeta kapanmış durumda. Çünkü o beyt ta Adem'in Ayselam'dan kalma. Ve iz İbrahim el-Gavai'de ve İbrahim el-Gavai'de ve İsmail. İbrahim, beytin temellerini yükselttiği zaman diyor ayet-i kerimede. Bu gösteriyor ki,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 ve ahalisin ehlini zayi edecek değildir. Yardımısı bırakacak değildir. Sübhanallah. Gerçekten de öyle oluyor. Sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a Sara anamızdan İshak'ı müjdeliyor. İshak'ı bağışlıyor. Onun arkasından da az önce ifade ettiğim gibi Yakup Aleyhisselam müjdeleniyor, İshak'ın oğlu var. Biliyorsunuz. Bütün peygamberler, kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'tandır. İsmail'in soyundan gelen sadece Nebihimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne kadar peygamber gelmiş de Musa, Davud, ondan sonra Zekeriya, İsa, Z Z Z Zelkif, Kur'an-ı Kerim'de sayılan ve sayılma. Hepsi onun soyundan, İshak'ın soyundan geliyor. Aleyhisselam, Allah'ın selamı onların üzerine olsun.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 Hicaz Memleketi'nde çoğalıyorlar ve İslam üzere idiler onlar. İlk dönemde İslam üzere. Ee, asırlar boyunca, boyunca da İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın dini üzere yaşamaya devam ediyorlar. Yani tevhid dini üzere. Tevhid dini üzere. Sonra onların içerisinde Amr bin Nühey adında birisi türüyor, ortaya çıkıyor ve şirk bidatını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 e, felsefi akım aklı kullanma olayı Ta ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda vardı. Nuh Aleyhisselam'a tufan geldiğinde, kavmine tufan geldiğinde ne yapıyor Nuh Aleyhisselam? Gemi yapıyor. Ve yasna'ul fulke bi ve gemi diyor. Gözlerimizin önünde ve vahiyimizin önünde yaptı diyor. Yine ahiret ayetlerini anlatıyor. Ondan sonra <gülüyor> Yer yüzü suyunu çıkardığında, gökyüzü de boşalttığında sadece gemidekiler ve Nuh Aleyhisselam'ın her çiftten aldığı şeyler kurtuluyorlar. O arada oğlu, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu boğulmak üzere. Nuh Aleyhisselam oğluna diyor ki, "Gel bizimle beraber ol. Bu kafirlerle beraber olma." "Bizimle beraber gemiye gale ya buneyerkem ma'ana varatukum ma'l kafirin. Gemiye binme kafirlerden sakın olma diye oğluna hitap edince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 Nuh Aleyhisselam'ın ona cevabına bakın. قَالَ لَا عَصِمَ الْيَمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَا Diyor ki bugün Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna, Allah'ın emrinden bugün hiç kimse korunamaz. Yani bu tufandan kimse kaçamaz. Diyor. Ve nihayetinde de وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَمْجِوَ كَانَ مِنَ الْمُغْرَغِينَ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 bu şirkten nasibini alıyorlar. Zannediyorlar ki bu anır bin nuhayye güzel bir bidat. Güzel bid hadislerden hasene diyoruz ya. Güzel bir bidat çıkardı zannediyorlar. Oysaki Allah azze ve celle'den uzaklaştırıcı bir bidat, korkunç bir bidat ortaya çıkarmış öyle. Ve onlar telbielerinde hani biz diyoruz ya lebek Allah melebek lebek la şerikeleke lebek inn alhamde wani mätaleke mülk mül la şerikelek burada hep Allah Azze ve Celle buyur Allahım buyur Sen de, senin ortağın yoktur senin mülkümde ortağın yoktur nimet senindir mülk senidir ilahir bunları söylüyor. Onlar ne diyorlar lebek la şerikelek illa şeriken huwa lek temleku huwa ma melek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 Onları şu ayet-i ayıplıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Rum Suresinde Darab elekum min entisukum. allah Teala kendinizden size bir örnek verdi. Hallekum mimma meleket eymanikum Min şreka fima razaknakum Sizler ellerinizin altında bulunan cariyeler, kölelerin Fima razaknahum fe entum fiyisevâ Size rızık verdiğimiz, yani sizin mallarınız hususunda size ortak olmalarını ister misiniz? Bugünkü anlamda bizim emrimizde çalışan işçilerin, diyelim Vayyahu'da istemediğimiz halde bazı kimselerin akrabalar olabilir. Ondan sonra hatta hatta kişinin kendi oğlu olabilir. Mallar ortak olmasını ister misiniz? Altkermenin manası yalnız ellerinizin altındaki kimselerin köleleri.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 Bunların bazıları koyundan da oluyor. Bunları kutsuyorlar. Bunları putlara arz ediyorlar. Onlara serbest bırakıyorlar. Yani Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılıyor. Putlar için. Böyle bir adet var. Bunu işte ilk defa ortaya atan Amır'dır diyor. Aleyhisselatü vesselam. Bize tarihten de haber veriyor. Kardeşlerim Arap Nebimiz Ali vesselam'ın doğumuna kadar bu halde devam ediyor. Allah azze ve celle bu yapılan mücrimlikleri, günahları bitirmeyi ve yüce hidayetini insanlar için e, arz etmeyi ilan ettiği vakit <gülüyor> Nebimiz Ali Sıratu vesselam dünyaya geliyor. Nebi Ali Sıratu vesselam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 hacilere yiyecek dağıtma, sıkaya, su verme ve benzeri hizmet işlerini yükleniyor. Ancak parası yok, malı yok. Onun için kardeşi Abbas'tan, ve selamın amcası, Abbas bin Abdülmuttalib'den yaklaşık 10 bin dirhem para alıyor. Ondan sonra da bu borcunu ödeme, ödeyemeyince bu işler Abbas radıyallahu anh'a geçiyor. Yani Mekke'nin bu e, önemli işleri, sıkaya işleri, sulama işleri vesaire hacelere yardım Abbas radıyallahu anh'a geçiyor. Nebi aleyhissalatu vesselamın babası kardeşlerim Abdullah. Abdülmuttalib'in en küçük oğlu.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 Yani o dönemki Arap'lar hiç kullanmamıştı. Ve diyorlar ki Abdülmuttalip'e sen diyorlar babaların isimlerinde niye yüz çeviriyorsun? Ne diyor bu ismi koydun diyorlar. Abdülmuttalip de diyor ki Allah Allah'ın diyor onu gökte övmesi insanların da yerde mahlukatın da yeryüzünde onu övmesi için bu ismi koydun diyor. Allah Azze ve Celle Abdülmuttalib'e bunu ilham ediyor. Ama Abdülmuttalib müşrik. Abdülmuttalib müşrik. Onlar müşrik olduğu halde, ileride gelecek inşallah, müşrik olduğu halde Ebrehe, Ebrehe Habecizstan'dan kalkıp geldiğinde o müşrik toplumu Ebrehe'nin ordusundan ve Kabe'yi başta Kabe'yi ve müşrik, Dolayısıyla da e, onları onları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 Hayretinize gitmiyor mu? Buna şaşırmıyor musunuz diyor. Kureyş e, bana la, onlar diyor lanet etmişti ve şöyle diyorlardı. Yani yerilmiş kimse, e, müzenmen, müzenmen. Yani Muhammed yerine müzenmen kullanıyorlardı. Müzenmen diyor, lanet ediyorlar, müzenmen diye. Ali İsraili vesine ama Böyle derlerdi diyor.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 Yani bu böyle bir e, kabile içerisinden Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallamını saçip çıkartıyor. Kardeşlerim, gerçek Müslüman'a düşen Nebi Aleyhisselatu vesselamın doğum zamanını her an hissetmesi gerekiyor. Yani onun için belirli bir takvim yok, belirli bir zaman yok. Nasıl?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 Doğum günüyle ilgili özel bir şey söz konusu değil. Bu sonradan çıkmış bir bidattır. Aleyhissalatü vesselamın yaşantısını hatırlar, onu hisseder, onun cihadını, gayretini hatırlar. Her an, dolayısıyla nefsiyle ve hevasıyla cihad eder. Bu durumda da, fisebilillah yolunda olmuş olur. Allah yolunda olmuş olur. Nefsiyle, hevasıyla,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 Ve ona göre kendisine çeki düzenler. Evet. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle hakkıyla Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olan kimselerden eylesin. Tamam. Muhammed diye isimlendiriliyor. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam kendisini beş isimle daha isimlendiriyor. Buhari'de gelen hadiste diyor ki şey, <gülüyor> Buhari'de